Radyonuz Akra FM frekanslarında bir İslam bilginleri ve icatları programında daha birlikteyiz efendim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Müzik Değerli dinleyenler, Şehir ve şehircilik gibi terimler, tarih boyunca ve bölgeler arasında büyük değişiklikler görülebilen geniş kapsamlı bir olayla alakalıdır. Çeşitli disiplin ve düzenlemeler, kendi perspektiflerini şehircilik olayına yöneltmişlerdir. Bir şehir insan bilimi, bir şehir ekonomisi, bir şehir coğrafyası, bir şehir toplum bilimi, bir şehir ahalisi hakkındaki kavramlar, iki farklı dilde birbirlerine benzememekle beraber uygulamada asgari benzerlikler bulunabilmektedir. Sınırlı bir bölge, makul bir büyüklük ve daimi bir insan yoğunluğu, bütün şehirlerin ortak özellikleri olarak kabul edilmektedir. Bilim adamları bir yanda büyük toplumlar içinde bir tür cemaatlerin rolü üzerinde dururken, diğer yanda onların iç hayatlarının hususi karakteristikleri üzerinde de odaklaşmaktadırlar. Şehirciliğin başlangıç tarihçesi, günümüzde genellikle alt bölgede birbirinden bağımsız olarak gelişen birimler olarak ele alınmaktadır. Bu bölgeler, Mezopotamya, Nil ve Indus vadileri, Kuzey için Orta Amerika, Ant Dağları ve Batı Afrika'daki Europa ülkesidir. Bu merkezlerde memurlar ve bekçiler topluluğuyla rahipler, çevredeki köylüleri denetim altında tutuyorlar ve onlardan artı değer alıyorlardı. Önceleri basit birer kabile türleri olarak başlatılmış olan olay, zaman içerisinde dev mimari kompleksler olarak geliştirildi. Tapınaklar, piramitler, saraylar, taraçalar ve hükümet sarayları haline getirildiler. Buralarda şehirlerin tarihlerini tespit etmekte kalınmıyor, aynı zamanda medeniyet ve devletin de ilk izlerini bulmak mümkün olabiliyordu. İlk merkezler çevrelerindeki kırsal bölgeleri organize etme yetenekleri sayesinde şehir olabilmenin ilk örnekleriydi. Hatta bu şehirler ufak meşkümlü nüfuslara da sahiptiler. Ve onların yönetimi altında yaşayan bu nüfusun büyük kısmı sadece büyük ayinlerde yöneticileriyle bir araya gelebilmekteydiler. Bu anlamda bu merkezlere sıra dışı şehirler de denilebilir. Zamanla savaşlar ve diğer etkenler, bu merkezlerde daha büyük nüfusların toplanmasına sebep olmanın paralelinde, daha dünyevi türde bir siyasal kontrole de yönelinmesine yol açmıştır. Buralar daha ziyade iktidar şehirleri ve tüketici şehirleriydi. Ticaret ve sanayinin bu şehirler için bir önemi yoktu. Fakat daha sonraları eski imparatorlukların çökmeleri sonucu orta çağda yeni bir şehircilik anlayışı ortaya çıkacak ve bu özellikle Batı Avrupa'da gelişmeye başlayacaktı. Bu yeni şehirler ise eskilerin dışında esas olarak ticarete dayanıyordu ve tüccarlıklar sayesinde bu şehirler kuşatıldıkları derebeylik sosyal yapısından kurtularak önemli bir özellik ve bağımsızlık elde ettiler. Değerli dostlar, Ortaçağ Avrupa şehir tarihçiliğinde önemli isimlerden olan Belçikalı tarihçi Henry Pirenne ve Max Weber'in tespitlerine göre, bir şehir halkının ana kurum olarak bir pazarı bulunmalıdır. Bunlardan başka bir askeri kuvvet ve en azından kısmen otonom bir idari ve hukuki sistemiyle, şehir hayatının belirli yönlerini yansıtan bir türlü işbirliği olmalıdır. Tabii bu çok sınırlı bir tarif olarak kalmaktadır. Avrupa'ya göre daha doğudaki büyük şehir merkezleri, daha ziyade ticaret şehirlerinden çok iktidar şehirleri görünümü vermekte, ilk şehir formlarıyla daha yakın bir ilişki içinde görülmektedirler. Oysa Avrupa'da ortaya çıkan sanayileşme ile birlikte, doğal olarak bambaşka bir şehir türü ortaya çıkmaya başlamıştır. Zira sanayileşme ile birlikte aldıkları göç nedeniyle hızla büyüyen şehirlerdeki merkeziyleşme, Yeni gelenlerin, özellikle işçi sınıfın büyük sefalet içerisinde hayatlarını idame ettirmeleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bunların paralelinde de etnik mahalleler, gençlik çeteleri, meslek grupları, sapkın gruplar ve benzeri oluşumlar hayata etki etmeye başladılar. Hatta sömürgecilik ve bazı özel nedenlerle, madencilik ve benzeri meslek sahibi kimselerden oluşan, kendine özgü kasaba ve şehir ahalileriyle, bunların geleneklerinin yaşatıldığı kasaba ve şehirler de meydana gelmiştir. Değerli dinleyenler, Şehirlerin toplum bütünü içindeki yerlerini, doğuşunu, oluşum ve işleyiş biçimlerini, iktisadi ve fikri fonksiyonlarını, şehir tiplerini, belli başlı şehir kurumlarını inceleyen sosyoloji dalına, şehir sosyolojisi denilmektedir. Asrımızın en önemli sosyal hadiselerinden biri, şüphesiz dünyamızın hızla şehirleşmesidir. Burada dikkat edilecek nokta, şehirleşmenin sadece modern binaların ve fabrikaların yapılması olarak düşünülmemesidir. Zira şehirleşme, bütün sosyal ve kültürel yapıda, cins ve miktar açısından olağanüstü değişiklikler meydana getiren bir olaydır. Şehirleşmenin en göze çarpan tarafı, yerleşme biçimi, yerleşim alanlarının hızla genişlemesi ve bu alanlardaki nüfusun, diğer yerleşim mahallelerine oranla oldukça yoğun ve kalabalık olması, köylere oranla daha çok ekonomik faaliyete sahne olması, daha fazla iş gücüne muhtaç bulunması, oldukça yoğun ve karmaşık bir iş bölümüne sahip olması gibi çok farklı olan yapılaşma şeklidir. 디오 yüz akrı akra. Akra. Akra. akra değerli dinleyenler çağımızın teknolojileriyle ulaşılan iletişim serbestlik ve kolaylığı toplu taşımacılık sistemleri insanoğlunu kendi sınırlı bölgesine mahkum kalmaktan kurtarmış ve yeni bir hayat tarzı gelişmesine neden olmuştur. İş bununla da kalmıyor, sosyo-kültürel hayatta ve değerlerde köklü değişmeler, son derece birbirinden farklı sınıflaşma ve tabakalaşmalar, sosyal ve kültürel faaliyetlerde çeşitlenmeler, incelemeler, dışı açılmanın kazandırdığı yeni zihniyet, dünya görüşü, hayat tarzı eskisinden farklı, bazen onu olumsuz kabul eden davranışlar, yeni yeni tutumlar ve anlayışlar, aynı şehri paylaşanlar arasında öncekilerden farklı münasebetler ve ortak ilişkiler, hareketler. Şehirleşmenin getirdiği diğer bir ifadeyle, şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan bu problemler, genel sosyolojinin metot ve tekniklerinden yararlanılarak incelenmiş ve bundan şehir sosyolojisi diye bir terim ortaya çıkmıştır. Bu konuda geçmişten günümüze muhtelif araştırma ve çalışmalar yapılmış, oldukça çeşitlilik arz eden sonuçlara ulaşılmıştır. Bununla birlikte değişik şehir sosyolojisi araştırmalarında alınan sonuçlara göre, insanlığın en uygun şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi için çeşitli kıstaslar belirlenmiştir. Buna göre sağlıklı şehir yaklaşımında göz önüne alınacak hususlar şu şekilde belirlenmiştir. Şehir yapısının kalitesi insan sıhhat ve sağlığı için bir temel niteliğinde olmakla beraber, bugünün şehirlerindeki birçok problem fakirlik, eşitsizlik, kirlilik, işsizlik, işe, mallara ve hizmetlere erişim zorlukları, toplumsal bağlılığın azlığı, konut ve diğer alanlardaki düşük kalite ile ilişkilidir. Şehir yapısının kalitesi, insan sıhhat ve sağlığı için vazgeçilmez bir temel niteliğindedir. Bundan dolayıdır ki, şehir planlamasının sosyal, fiziksel ve ekonomik çevrelerle şehirlerin işleyiş şekillerinde etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden bu problemlerin ortaya konularak üzerinde düşünülmesi, sağlık, sıhhat ve hayat kalitesini artırmada anahtar bir role sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kent Planlaması girişimini 1997 yılında başlatmış, Avrupa'da sağlıklı şehir projesi dördüncü aşaması sağlıklı şehir planlaması prensip uygulamalarını ana teme olarak ele almıştır. Bu çalışmaların amacı şehir planlama prensiplerinin sağlıklı şehirler yaklaşımıyla arasında yakın ilişkiler bulunduğunu belirlemek ve şehir planlamasını yeniden sağlık ve hayat kalitesine uygun hale getirebilmektir. Değerli dinleyenler, Aynı şehir sosyolojisi araştırmaları sonucunda, sağlıkla şehir planlamasının ilişkilendirilmesi şu şekilde ele alınmaktadır. Sağlık kavramının tanımıyla ilgili yapılan son tariflerde, sağlığın sadece herhangi bir hastalığın olmaması durumunun olmadığı, fiziksel, zihinsel ve sosyal esenlik halinin bir arada bulunması olduğu vurgulanmaktadır. Ulaşılabilecek en yüksek sağlık standartı, ırk, din, politik inanç ve sosyal ve ekonomik koşullar arasında bir ayrım yapmaksızın her insanın temel haklarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü'nce tanımlanmış olan sağlık kavramında sağlık politikalarının sadece sağlıkla ilgili olan profesyonellerin alanına girdiği geleneksel inanışa haklı olarak karşı çıkılmaktadır. Geleneksel inanışın tam tersine sağlık, birçok mesleğin ve temsilciliğin öncelikli amaçlarından biri olmalıdır, ve özellikle şehir planlamasının sağlıklı bir çevre meydana getirilmesi konusunda anahtar bir role sahip olduğu bilincine varılmalıdır. Sağlığın belirleyicilerinin sınıflara ayrılarak incelenmesi halinde varılacak ortak kanaatte, sağlığın bireysel nedenlere dayanmakla birlikte şehir koşullarının da bu konuda etkili olduğu görülecektir. Bu sınıfları şöylece sıralamak mümkündür değerli dinleyenler. Bireysel Nedenler Genetik Oluşum, Cinsiyet ve Yaş Faktörleri Sosyal-Ekonomik Nedenler Yoksulluk, işsizlik, Çalışma Koşulları, Sosyal Dışlanma Faktörleri Çevresel Nedenler Hava Kalitesi, Su Kalitesi, Konut Kalitesi, Sosyal Çevre Faktörleri Yaşam Tarzı Nedenleri Fiziksel Aktivite, Obezite, Sigara, Alkol, Uyuşturucu Hizmetlere erişebilirlik nedenleri Eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, ulaşım hizmetleri ve boş zamanları değerlendirme faktörleri Değerli dinleyenler Şehircilik sosyologlarınca yapılmış olan araştırmalar sonucunda, sağlıklı bir şehirde olması gereken niteliklerse şu şekilde sıralanmıştır. 1- Yüksek kalitede temiz ve güvenli bir fiziki çevre. Buna barınma kalitesi de dahildir. 2- İstikrarlı olan ve uzun vadede sürdürülebilir bir ekosistem. 3- Güçlü, karşılıklı olarak destekleyici ve istismarcı olmayan bir toplum. 4. Hayatlarını ve esenliklerini etkileyecek kararlara katılımcı olan ve bu kararları kontrol edebilen bir toplum. 5. Şehrin bütün insanları için temel ihtiyaçların eşit bir şekilde karşılanması, yani gıda, su, barınma, gelir, güvenlik gibi. 6. Herkes tarafından farklı deneyim ve kaynaklara erişimle farklı ilişkilere, etkileşimlere ve haberleşmelere ulaşabilme imkanı. 7. Çok yönlü, canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi. 8. Geçmişle şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirasıyla ve diğer grup ve bireylerle bağların canlı tutulması. 9. Bahsi geçen karakteristiklerle uyumlu ve bu karakteristikleri güçlendirebilecek bir yaklaşım. 10. Herkesin kullanabileceği en elverişli seviyede kamu sağlığı ve tıbbi hizmetlerle 11- Yüksek bir sağlık statüsü, yüksek seviyede pozitif sağlık ve koruyucu hekimlikle düşük seviyede hastalık. Değerli dinleyenler, yapılan bütün bu çalışmalar ve edinilen tecrübelerin ışığında, bu işle uğraşanların şehirlerin planlamalarında göz önüne almaları gereken 12 adet ana hedef belirlenmiştir: 1. Sağlıklı bir yaşam tarzı temini, 2. Sosyal birlik temini, 3. Konut kalitesi, 4. İş, 5. Rahat ulaşılabilirlik, 6. Beslenme. 7- Emniyet, 8- Eşitlik, 9- Hava Kalitesi, 10- Su ve Kanalizasyon, 11- Toprak ve Katı Atıklar, 12- Global iklim Değerli dinleyenler, bugün olduğu gibi tarihte de şehircilik ve benzeri konularda, insanlığın sağlık ve esenliği ile ilgili muhtelif çalışmalar yapan, bu çalışmalarla isimlerini tarihe yazdırmış olan bilginler de vardı. İşte bunlardan birisi de, ünlü İslam bilgini, sosyolojinin kurucusu, tarihi ilim hareketine getiren, ilk defa tarih felsefesi yapan, psikolojiyi tarihe uygulayan, evrensel bir deha, tarihçi ve sosyolog olduğu kadar hukukçu, devlet adamı, sanatçı düşünür bir bilgin olan İbni Haldun'dur. İbni Haldun Hicri bir Ramazan 732 miladi 27 Mayıs 1332 yılında Tunus'ta doğdu. Babasının ismi Abdurrahman, asıl ismi Muhammed bin Ebu Bekr Muhammed bin Hasan'dır. Nesti, sahabelerden Wail bin Hacer'e uzanan Arap bir aileden olup Yemen kabilelerinden Hadramut'a kadar uzanır. Dedelerinden Halit bin Osman Endülüs'teki Karmuna'ya hicret ettiğinde Endülüs halkının adeti olarak Halit olan ismine U ve N harfleri eklenerek İbn Haldun'a dönüştü. Bundan dolayı da dedesi Haldun'un adıyla İbni Haldun yani Haldun oğlu diye anılmış ve tanınmıştır. Değerli dinleyenler, İbni Haldun geçmişte birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptu. Babası fakihti ve kendini fıkıhla edebiyata adamıştı. Böyle bir aileye mensubiyeti İbn Haldun'un küçük yaşlardan itibaren kendisini bir eğitim deryasında bulmasına sebep oldu. Babası İbn Haldun'un dönemindeki en iyi alimlerden ders almaya özen gösterdi. İlk önce Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek ve tecvid eğitimi alarak kıraat-ı seb'a yani Kur'an-ı Kerim'i 7 değişik kıraat şekliyle okuma şeklini öğrendi. Ve Kur'an-ı Kerim'i 21 defa 7 kıraat üzerine hatmetti. Aynı zamanda babasından Arapça ve İslam hukuku dersleri aldı. Arap dili ve edebiyatıyla ilmi kelamın ileri derecelerini en iyi alimlerden öğrendi. Fıkıh ve hadis ilmini öğrendi. Daha sonra matematik, edebiyat, mantık, tefsir, hadis ve gramer dallarında öğrenim gördü. Akli ve nakli ilimlerde geniş bir bilgi sahibi oldu. İbn Haldun, tarihsel olayları toplumsal, etnik, kültürel, siyasal, ekonomik, hatta coğrafi ve biyolojik koşullarla bağlantıları içinde değerlendiren ilk düşünürdür. Birçok bilim adamı, tarih felsefesinin ve sosyolojisinin çağdaş anlamda birer bilim olarak ortaya çıkmasını İbn Haldun'la başlatmışlardır. İbn Haldun'un ilim hayatında iki önemli olay bu bulur ve kendisini çok etkiler. Bunlardan dolayı da tahsiline ara vermek zorunda kalır. Bunlardan biri 1348'de çıkan kendisinin de ocak söndüren diye tanımladığı veba salgınıdır. Bu salgında anne babasıyla beraber hocalarından birçoğunu da kaybetmiştir. İkinci olaysa bu salgın hastalıktan kurtulabilen ilim erbabının ülkeden ayrılması, diğer taraftan kendisinin de iaşesine temin için çalışmak zorunda kalması, çok arzuladığı ilim meclislerinden kopmasına sebep olmuştur. Değerli dinleyenler, 17 yaşındayken babasını kaybeden İbni Haldun, Hayatının ilk dönemlerinde 20 yaşından itibaren uzun bir süre hükümette memur olarak çalıştı ve devlet idaresinde görevler üstlendi. Tunus’un yönetimini elinde bulunduran beni Havs Hanedan’ından Sultan Ebu İshak’ın katipliğine getirilmesiyle İbni Haldun’un çalkantılı siyasal yaşamı da başlamış oldu. Bu yıllarda Kuzey Afrika'da bulunan İslam ülkeleri arasında süregelen siyasi ve fikri mücadeleler nedeniyle karışıklıklara sahne olan Tunus ve Fas'ta kalamayan, hatta bir ara hapse atılan İbni Haldun, İspanya'daki Beni Ahmer devletine geçti. Buradaki idarecilerin isteği üzerine, Kastilya kralı Zalim Pedro'nun yanına elçi olarak görevlendirildi. İbni Haldun'un görüşlerine hayran kalan, ve ülkesindeki birçok problemin çözümünde, onun fikirlerine göre hareket eden Pedro, büyük vaatlerle ülkesinin kalkınmasını istemesine rağmen, İbni Haldun burada da fazla kalmadı. Yine Fas'a döndü. Fakat siyasi kargaşalar sonucu tekrar hapislere düştü ve büyük sıkıntılar çekti. İbni Haldun, Hac yolculuğunda ulaştığı İskenderiye'den Hicaz'a devam imkânı bulamayınca Kahire'ye geldi. Burada camiye serde ders okutmaya başladıktan sonra Amr bin As cami yakınındaki Kamhiye Medresesine profesör olarak tayin olundu. Gittikçe adı ve sana yükseldi, Maliki mezhebi kadılığına tayin oldu. İki yıl kadar bu görevin başında kaldı ve adalete hakim kıldı. Büyük bir İslam hukukçusu olarak tanındı. Çekemeyenlerin şikayetçi olmalarıyla yapılan muhakemede haklı olduğu ortaya çıkmasına rağmen kadılıktan istifa edip sadece ilim ve ders okutmakla meşgul oldu. Allah gelelim Hakk'a La ilahe illallah Allah Allah illallah daim dininle. La ilahe illallah. Yaşlar aksın gözünden, doğru parlasın yüzünden, gayrı çıksın gözünden, La ilahe illallah. Allah Allah illallah Hem selinden içelim, hem sıratı geçelim, cennetine göçelim. La ilahe illallah, mürşidini bulasın, ol Resul'e varasın, nuri Hakka emesin. La ilahe illallah Allah Allah illallah Akra, akra akra, akra efem Tüm sesler onda güzel Kulağınızdan gönlünüze giden yok İslam bilginleri ve icatları programımızda ünlü bilgin İbn Haldun anlatıyoruz efendim İbn Haldun, Hicri 789, Miladi 1384'te hac farizasını yerine getirerek Mısır'a döndü. Bu sıralarda istilacı Timur orduları Şam'ı ele geçirmişti. Timur'a karşı çıkarılan orduyla bu sefere iştirak etti. Barış hakkında Timur'la konuşmak üzere Şam bilginlerinin ve ileri gelenlerinin başlarında olduğu halde Timur'un katına geldi. Bilginlere kıymet biçmesini bilen Timur, Çehre ve hareket tarzıyla kıyafetini, hafifçe bir sarık sarmış olduğunu ve kıyafetinin güzelliğini gördüğünde İbni Haldun'a iltifat etti ve ona sorular sormaya başladı. Üstadın sözlerinin derinliği ve verdiği cevaplarda kullandığı hikmetli ifadeler üzerine üstadı kendi yanında alıkoydu. İbni Haldun, Timur'un elinden kurtulmak üzere birçok bahanelere başvurdu. Nihayet yazdığı tarihnameyi alarak tekrar yanına dönmek şartıyla Timur'dan müsaade alabildi. İbni Haldun Mısır'da 24 sene kaldı. Bu dönemde hac, beyt-i ziyaret ve Timur'la görüşmek için Şam'a gitmesinden başka Mısır'dan hiç ayrılmadı. Bu dönemde hanımını, çocuklarını ve mal varlığını Mısır'a getiren gemi fırtınaya tutulup batmış ve ailesinin hepsi boğularak ölmüştü. Büyük bir üzüntüye uğrayan İbn-i Haldun yapayalnız kalmış, gittikçe üzüntüsü artmış ve görevden ayrılmaya karar vermişti. İlim, ders verme, okuma ve kitap telif etmeden başka kendini teselli edecek bir şey bulamadı ve tamamen uzlete çekildi. Sosyoloji ilminin kurucusu olarak tanınan i̇bn Haldun'un, i̇bn Rüşd ve Fahrettin Razi'nin eserlerine yazdığı özetlerin yanında matematik ve mantığa dair eserleri de vardır. Fakat bunlar günümüze kadar gelememiştir. Günümüze ulaşan tek eseri, yedi ciltlik Kitabul i̇berdir Bir tarih kitabı olan bu eser, üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm, Mukaddimedir. İkinci bölümde Arapların tarihi yanında, Suriye, Pers, Yahudi, Kıpti, Yemen, Roma, Türk ve Franklılar tarihi. Üçüncü bölümde ise, Berberilerin ve Güney Afrika'daki Müslüman hanedanların tarihi anlatılmaktadır. Eser, inceleme ve araştırma yönünden emsalsizdir. Bütün Avrupa tarihçilerinin birçok konularda müracaat ettikleri ana kaynaktır. 7 cilt halinde Mısır'da basılmıştır. Değerli dinleyenler, i̇bn Haldun'un yedi ciltlik bir tarih kitabı olan Kitabul İber'in girişi ve birinci bölümü olan mukaddime, başlı başına meşhur bir eserdir. Çeşitli yönleriyle insan cemiyetlerinin tarif ve açıklamasıyla başlayan mukaddime, altı bölümden ibarettir. Birinci bölümde medeniyet, ikinci bölümde göçebe ile şehirli kültürlerinin karşılaştırılmaları, zıtlıklardan ortaya çıkan çatışmaların sosyolojik tarihi sebepleri ve sonuçları, üçüncü bölümde hanedanlar, krallıklar, halifeler, sultanların asalet sıralaması, idarenin temelleri, bazı Hristiyan ve Yahudi olayları da dahil olmak üzere çeşitli mevzuların açıklanması, dördüncü bölümde köy ve kasabalardaki hayata dair müşahadeleri beşinci bölümde geçim araçları, meseleler, sanat ve ticaret, iş hayatı, ziraat, dış ticaret, inşaat, sanayi, dokumacılık ve diğer sanatlardan söz edilir. Sanayinin ilerlemesi için ilmin şart olduğu belirtilir. 6. ve son bölümde ise çeşitli ilimlerden bahsedilir. Dini ilimlerden ilmi Kur'an, yani tefsir ve kıraat, hadis, usulü fıkıh, kelam, tasavvuf ilimleri ve tarihçileri anlatılır. Daha sonra akli ilimlere geçilir. Hesap, cebir, hendese yani geometri, astronomi, tabiat ilimleri, tıp, kimya, dil bilgisi, edebiyat hakkında bilgiler verilir. Arap edebiyatından özellikle Endülüs edebiyatından örnekler sunulur. Mukaddimenin ilk iki kısmı Şeyhülislam Perizade, üçüncü kısmı da Ahmet Cevdet Paşa tarafından, daha sonraki yıllardaysa başka mütercimlerce tercüme edilerek yayınlanmıştır. Tarihinin bir kısmını da Sabihi Paşa tercüme etmiştir. Bu eserler ayrıca Avrupa dillerine de çevrilmiştir. İbni Haldun, Anadolu'da Katip Çelebi tarafından tanıtıldı. Naima, Pirizade Mehmet ve Ahmet Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçilerinde İbni Haldun'un tesirleri görüldü. Batı dünyası ise İbni Haldun'la ancak 19. asırda tanışabildi. İlk defa Hamer, 1812 senesinde onun önemini anlamış ve onu Arap Montesquieu'su olarak isimlendirmiştir. İbni Haldun'un batı tarafından tanınması ise, İslam dünyasında ününü bir kat daha arttırmıştır. Sosyoloji, mimari ve tarih ilimlerinin gerçek kurucusu olan İbni Haldun, arkasında az sayıda eser bırakmıştır. kitab İber, Divan-ı El-Haber fi eyyâm Arab. Arap, El-Acem ve El-Berber adlı eserlerinden bütün insanlığın istifade etmekte olduğu i̇bn Haldun, Hicri 808 Ramazan ayında, Miladi 1406 yılında 74 yaşındayken Kahire'de vefat etti. Cenazesi Kahire'nin Nasır kapısı dışarısındaki Sofiya kabristanına defnedildi. Değerli dinleyenler, i̇bn Haldun'a göre bütün insan toplulukları kırsal kültürden kent kültürüne doğru bir gelişme gösterirler. Kırsal kültür, kendi içinde üç alt aşamada oluşur. İlk aşama, insani toplumsal hayat ve örgütlenmenin en ilkel biçimidir. Göçebelik ve hayvancılığa dayanır. İkinci aşama, hayvancılık alanının çeşitlendiği yine göçebelik toplumudur. Üçüncü son aşamaysa, küçük yerleşim birimlerinde, yani köy ve kasabada, sebze ve tahıl tarımının yapıldığı yerleşik hayatın oluştuğu dönemdir. Değerli dostlar, İbni Haldun'un şehircilik, halk, devlet ve yönetim hakkındaki fikirlerini anlatmaya devam edeceğiz. Ama önce dilerseniz şimdi güzel bir eser dinleyelim. Müzik Akra Efendim Tüm Sesler Onda Güzel Değerli Dinleyenler İbni Haldun'a göre daha kalabalık halk topluluklarını bir arada toplayan kent hayatı medeniyetin ilk aşamasıdır. Burada hayvancılık ve tarımın yerini sanayi ve ticaret almıştır. Esasen kırsal alandaki üretim artışı Yeni ihtiyaçların belirlenmesine ve üretimin pazarlanması ihtiyacına yol açtığı için, kent hayatını ortaya çıkartmıştır. Kent hayatının sürekliliği ve varlığı için, insanların bir araya gelip üretim ve pazarlamada işbirliği yapmaya karar vermesi yeterli değildir. Bunları bir arada tutacak, birbirlerine zarar vermelerini önleyecek bir egemenlik ve siyasi varlık yani devlet de olmak zorundadır. İbn Haldun, siyasi bir egemenliğin oluşması, gelişmesi ve çözülmesi sürecinde siyasi lider veya liderlerden ziyade grubun önemli olduğuna inanır. Siyasi bir liderin kişisel özellikleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, ekibini oluşturamadığı sürece kesin olarak başarıya ulaşamaz. İbn Haldun'a göre her devlet genel olarak 5 temel aşamadan geçer. Kuruluş Devresi Her türlü karşı koymanın bastırıldığı, daha önce onu elinde tutan hanedandan zorla alınması devresidir. Ele geçirilen grupta canlılık ve etkinlik en üst düzeydedir. Henüz geleneksel alışkanlıklarını yitirmemiş, mütevazı ve kanatkardır. Siyasi lider, henüz kendisini vatandaşlarından ayrı tutmaz. Otorite Devresi İktidarı elinde tutan lider, kendi grubu üzerinde otoritesini tesis eder. Mülkü ve nimetlerini kendisi için istemeye başlar. Gruptaki rakip olacak ileri gelenler, yönetimden uzaklaştırılır, kendine bağlı, itaatkâr kişiler yönetime gelir. Rahatlık Devresi İktidarın meyveleri toplanır, servet genişletilir, şan ve şöhret ön plana geçer. Kendini ölümsüzleştirecek eserler meydana getirilir. Siyasi liderin hem kendi grubunu hem de diğer grupları tam egemenlik altına aldığı dönemdir. Güçlü ordu, iyi çalışan sivil bürokrasi ve düzenli toplanan vergiler vardır. Taklit Devresi Siyasi iktidar atalarının bıraktıklarını yeterli görmeye başlar. En doğru yolun kendisine miras bırakılan yolu takip etmek olduğuna inanır. Taklitçilik ve gelenekçilik yenileşmenin önünü tıkar. Savurganlık Devresi Siyasi iktidar, atalarından kalan mirası, arzu ve hevesine göre israf etmeye ve savurganlık yapmaya başlar. Devlet yönetimine ehliyetsiz kişiler geçirilir. Devletin çözülme ve yıkılma süreci başlar. Ordusunu, memurunu besleyemez ve giderlerini karşılayamaz hale gelir ve nihayet yıkılır. i̇bn Haldun, devletin çözülmesinde dış faktörlerden ziyade, iç etkenlerin öncelik taşıdığını kabul eder. Bununla birlikte, devletin bütünüyle ortadan kalkışı, bir dış saldırıyla gerçekleşir. Devletin yıkılışındaki en temel sebepleri, lider, ekonomi ve ahlak olmak üzere, üç temel başlık altında ifade eder. Lider, devletin kurulma safhasında, grubuyla ahlaki bir otorite ilişkisi içindedir. Zamanla otoritesini paylaşmak istemez. Liderin kibir, bencillik ve başkalarına hakim olma duygusu öne geçer. Ona göre siyasetin kendisi de tek bir hakim olmayı gerektirir. Ekonomi Güç olarak iki temele dayanır. Asker ve para devletin kuruluş safhasında fazla paraya ihtiyaç olmaz. Devlet büyüyüp geliştikçe yeni ihtiyaçlar paraya olan ihtiyacı da ortaya çıkarır. Koruyucu sınıfıyla yönetim arasında ücretlerin ve ihtiyaçların karşılanmasına paralel bir hoşnutluk ilkesi vardır. Yönetimin tek para kaynağı ise vergilerdir. Vergilerin akması içinse sağlam ve gelişen bir ekonomik yapı gerekir. İbni Haldun, ekonominin kendine has kanunları olduğunu belirtir ve herhangi bir zorlama, ekonomik hayatı alt üst eder der. i̇bn Haldun'a göre ekonomik gelişmenin bir üst sınırı vardır ve ondan sonra duraklama ve gerileme başlar. Tahrik edilen insani ihtiyaçların artma hızı, bunları karşılayacak kazanç ve gelirlerin artış hızından fazla olduğu için bir noktada yetersizlik başlar. Bu noktada devlet, ya giderlerini kısmak, ya da gelirlerini artırmak şeklinde iki yoldan birini kullanmak durumundadır. Ne yazık ki bir noktadan sonra bu iki yolda başarıya ulaşamaz. Rahatlığa alışmış olanlar kemer sıkamazlar. Devlet, gelirleri artırmak için ya var olan vergileri artırır ya da yeni vergiler koymak isteyebilir. Oysa vergiyle kazanç arasında tecavüz edilmemesi gereken sınır aşıldığında teşebbüs arzusu zayıflar. Vergide de gelir sağlayamayan devlet bu defa ekonomik hayata girmek ister. Üreticilerden malları değerlerinin altında almaya, tüketiciye fahiş kârla satmaya çalışır. Bunun sonucu üretici üretimden, tüccar ticaretten vazgeçer. Tüketiciler şehirden kaçış yolları arar. Devlet bunun da fayda etmediğini görünce, önce yakınındaki varlıklı kişilerden başlayarak herkesin malına ve mülküne el koyar. Bu da vatandaşların yönetimden yüz çevirmesine, dış güçlerle ittifak yapılmasına, ekonomik hayatın durmasına ve devletin ortadan kalkmasına yol açar. Ahlak. İlkesinin uygarlığın, ilimlerin, sanatların, şehir hayatının, zenginliğin, konforun, ince alışkanlıkların gelişmesine paralel olarak bozulup bozulmadığı tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Eski Atina'dan başlayarak, Rönesans'a kadar pek çok düşünür, ahlaki yozlaşmanın bir devletin çöküşünde önemli bir etken olduğunu savunur. Berkeley Büyük Britanya'nın çöküşünü önlemek üzere yazdığı düşüncelerinde, İngiliz halkının maddi heveslerinin artışından ve ahlaki niteliklerini kaybedişinden önemli bahseder. Aynı şekilde Fransa'da Jean-Jacques Rousseau, uygarlığın gelişmesinin ahlakın bozulmasına yol açtığını savunur. Mesela yürek dili yerine ilmi dinsizlik, saygı ve gelenek yerine soğuk olgusallık, halk yerine kitlesellik, Gerçek ve canlı değerler yerine para ve soyut değerler, devlet ve toplum yerine milletler arası toplum değerleri hakim olur. İnsanlar kanaatkar, dayanıklı, kendine güvenen, cesur, yardımsever, namuslu ve dindar olmak yerine hariz, mağrur, korkak, tembel, bencil, müsrif, rahatına düşkün dini değerlere lakayt hale gelir doymak bilmeyen ihtiyaçlarını meşru yollardan tatmin edemeyenler, gayrimeşru yolları zorlar ve ahlaki değerleri yıkarlar. Toplumumuzun böyle bir bozulmadan uzak kalması, saygılı ve geleneklerine bağlı, halkını bilen, devletini ve toplumunu sayan, kanaatkâr, dayanıklı, kendine güvenen, Cesur, yardımsever, namuslu, dindar bireyler yetiştirmesi dileklerimizle bir programımızı daha sona erdiriyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.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 Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz isambilginleri.at